Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Soru soruldu, Kur'an hiç tebliğ edilmemiş bir kişinin Allah'a karşı sorumluluğu nedir? Şimdi kardeşim böyle bir insan günümüzde var mıdır bilmiyorum. Çünkü teknoloji ilerledi, bilgisayar, internet, neşriyat yayıldı. Herkese ulaşma mümkün, herkese Kur'an'ın ulaşması mümkün. Ama diyelim ki hiç tebliğ edilmedi, kendisine hiçbir bilgi ulaşmadı. O halde bunun durumu nedir? Her insan Allah'ın varlığını ve birliğini et, etrafında bulunan ayetlerden gözüyle görmüş gibi Rabbinin varlığını müşahede etmelidir. Çünkü yeryüzünde ve semavatta bulunan bütün varlıklar Allah'ın birer ayetleridir. Bunca yaratılan muhteşem varlıkların ve kainattaki düzenin başıboş olmadığını ve mutlaka bu düzeni bir yaratanın olduğunu aklıyla bulmak zorundadır. Hiçbir şey yapamasa onu bulmak zorundadır. Bundan sonra da Allah'a ortak koşmaksızın iman etmelidir. Hiçbir şey bilmese dahi bunu mutlaka aklıyla kavrayabilecektir. Ve Rabbine ortak koşmaksızın teşekkür edebilir en azından ne yapar? Bunu diliyle ifade eder. Yani bu etrafında yaşayan bütün varlıklar, canlılar, semavatta ve yeryüzünde bulunan bütün varlıklar, insan şöyle bir düşündüğünde hiçbir şey bilmese dahi bu kadar muhteşem bir düzenin, bir idarecisinin olduğunu bulmalıdır. Bunu mutlaka aklen müşahede etmelidir. Daha sonra da Hiçbir ibadet kendisine öğretilmese dahi en azından bu yaratana, bu kainatın sahibine diliyle de olsa teşekkür ederek bunu ifa etmiş olur. Kulluk vazifesini en azından bu şekilde ifa etmiş olur. Velhamdülillahi Rabbil alamin.